أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعادلون اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا إلا ما جعلته سهلا وَاَنْ تَتَجْعَرُ الْحَزْنَ اِذَا شِكْتَ سَهْلَ اَم۪ينَ اللّٰهُمْ وَاَم۪ينَ مَع۪ونَ <مَعْضًا> Biz aciz kullarını ey kullarım diyerek kendi hitabını alan ve bizleri taltif eden bizleri Muhammed Aleyhisselama en hayırlı ümmet kılan bize göndermiş olduğu en son kitap ve en mükemmel kitap olan Kur'an'la şereflendiren, rızıklandıran ve gönüllerimize iman neşvesini, huzurunu, heyecanını veren Allah Azimuşşan'a hamd-ı senalar olsun. <gülüyor> Rabbimiz aradan geçen bu kadar uzun zamana rağmen bizleri bizlerin gönüllerinde imanı geçersin ve Muhammed aleyhisselamın arkasından sağlam ve sahip bir şekilde gitmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşler Allah Azimuşşan İslam dinini Muhammed aleyhisselama indirip de gönderdiğinde onun yaşanmalarına dair tarihte birçok örnekler vermiş. Tarihte Adem Aleyhisselam'dan tutun Muhammed Aleyhisselam'a kadar bu dini yaşayan birçok insanları bizlerin karşısına çıkarmış ve demiş ki ey insanlar sizin bir bahaneniz yoktur. Siz bu dini yaşamaya melhursunuz. Ne zaman ki bu din ta Adem Aleyhisselam'a geldi ondan sonra Nuh Aleyhisselam ondan sonra İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam bu din gelir gelmez hemen onların etrafında bir grup insan kümelendi, çöreklendi ve bu dini yaşanabilirliğini ispat etme adına yan yana geldiler ve bunu bize gösterdiler Allah çok iyi biliyordum. Kıyamet geçeğe kadar insanlar gelecek ve bu insanlar İslam dininin ağırlığından şikayet edecekler. İslam'ın zorluğundan şikayet edecekler. Emir ve yasaklar onların nefislerine çok ağır gelecek ve bu yüzden diyecekler ki bu din yaşanmaz ki. Ama Allah bu dinin de yaşanabilirliğine örnek olsun diye tarihte birçok insanları getirdi, götürdü. Çünkü Allah bu dini onların üzerine indirdiği vakit onların onların bu dini hayırlı bir şekilde yaşamalarını murad etti ve bugün bizler de inşallah bu dinin yaşanabilirliğine dair onlardan bazı makalelerde bulunup onları önümüzden geldiği kadar anlatmaya gayret edeceğiz kardeşler. Kardeşler İnsanoğlu Kıyamet Suresi'nde de geçtiği üzere çok bahanecidir. Bahaneciliği ile meşhurdur. İslam'ın emirleri ne zaman ağır gelse hemen bu işin içerisinden sıvışmaya çalışır. Ve Allah'a hamdolsun ki Rabbi Allah Resulü ve Vesselam'ın etrafındaki asr-ı saadeti bizlerin göz önüne getirdi ki bu din asla zorlan bir din değildir. Bakın bu dini yaşayan asr-ı saadet vardı, sahabeler vardı. Onlar nasıl yaşıyorsa siz de yaşamaya mecbursunuz dedi. Ve bizim bahanelerimizi katlayıp tabiri caizse çöpe, çöpe attı. Kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu dini getirdiğinde onun da etrafında sahabeler hemen biriktirer. Yaşları 15-16, kimisi 35 yaşında. Ama gönüllerine inen iman o kadar taze, o kadar heyecanlı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği emre asla itiraz etmemişler ve Peygamber bu dini nasıl yaşamışsa o şekilde yaşamışlar. Bugün biz Kur'an-ı Kerim'i açıp da okuduğumuz zaman Allah Azimuşşan onlar hakkında diyor ki Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Allah onları Kur'an'da övüyor. Muhammed Aleyhisselam en hayırlı asır, en hayırlı devir benim dönemimdir diyor. Benim devrimde yaşayanlardır. Yani baktığınızda o bir grup insan, iman aşığı insan. 21. yüzyıl, bakın aradan geçen uzun yıl, şu zamanda gelen Müslümanlara büyük büyük ibretler vermişler, büyük büyük dersler vermişler. Yani bu dini yaşamaktan başa çıkar yolunuz yoktur demişler. Bizler dini zor emir altında, zor şartlar altında yaşadık. Sizler kolaylığı bulduğunuz anda bu dinden kaçmayacaksınız demişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların hadis-i zayıf olsa gökteki yıldızlara benzetmiş. Siz karanlık çöllerde yol ararsınız. O yıldızların işaretiyle yönlerinizi bulabilirsiniz. Hangi sahabeye tutunursanız hangi sahabeye tutunursanız o sahabede bir örneklik yaşam illaki bulacaksınız. Sahabede i̇bn Ömer radiyallahu anh var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettiğinde i̇bn Ömer'in halleri çok değişik. Bakıyorsunuz devenin üzerine biniyor sefere çıkıyor Sefere çıktığında devenin üzerinden namaz kılıyor. Diyorlar ki ey i̇bn Ömer niye böyle yapıyorsun? Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde namaz kıldı ya. Ben ona tabi olmak için bunu yapıyorum. Bir bakıyorsunuz taşın üzerinde oturuyor. Diyorlar ki niçin taşın üzerinde oturuyorsun? Allah Resulü ve Vesselam diyor oturdu ya. Ayak izlerine kadar takip etmiş o şekilde bir hayat sürmüştür. Şimdi kardeşler, 21. yüzyılda sahabe olmak değil de sahabe gibi olmak diyelim biz bunun adına. Biz çünkü dini ne kadar çok yaşarsak yaşayalım, o sahabenin kalbinde var olan o imanı yakalamamız çok zordur. Onun için ehl Sünnet alimleri bütünüyle söylüyor ya, bu ümmetin en faziletli adamı Ebu Bekir'dir. bin Mesud Rahim radıyallahu anh diyor ki, Ebu Bekir sizi ne namazıyla ne orucuyla geçmiştir. O kalbinde var olan şeyle geçmiştir. Samimiyet. Bizler o sahabenin yaşantılarına bakacağız ayna tutaraktan. Bizler de onlar gibi yaşar isek kurtulacağız. Ama sahabe olmak çok zor. Sahabe gibi eh inşallah Rabbim nasip ederse olmaya gayret edebilirsek ve Rabbim de nasip ederse oluruz. Çünkü o sahabe nesli, asr-ı saadet, onların başına gökten bir melek gelip de, gelip de bir tane vurup da art sen dört ödüğü adam oldun demeden. İnanın kardeşler, abartısız, belki sahabe içerisinde, cahiliyede birçok şeyler tatmışlardır, yaşamışlardır. Belki buradaki Müslümanlar onları bile yaşamadan İslam dinine girip iman etmişlerdir. O şekilde Müslümanız belki. Ama onların içerisinde var olan o iman heyecanı Allahü Aalayhi Sallatu ve Selamın arkasında hemen durmaya onlara nasip etti. Allah bunları yerine getiren Allah Hazimurşam. Nasıl ki o sahabeyi bizlerin hemen önüne bir örnek olma açısından getiriyorsam, kardeşler bizler inşallah sahabe gibi o imanın köklerine inebilirsek kalbimizde tam derin manada bir kelimi i tevhidi getirip de o şekilde bir hayat yaşar isek o zaman inşallah 21. yüzyılda sahabe gibi oluruz. Ama bunun hiç de kolay olacağını inanır, iddia etmiyoruz. <gülüyor> Aksine bu iş çok zor. Şu devirde hele günahların tam sokak başlarında sizi ele geçireceği bir kobra yılanı gibi olduğunu düşünün. Adım attığınız her yer günahlarla doğru. Hangi işi yapacaksanız yapın, içinde illaki günah var, yalan var, hile var. Böyle bir dönemde tertemiz kalabilmek, inanın çok zor. <gülüyor> Ama biz Müslüman olarak bu zoru başarmak zorundayız kardeşler. Allah Azim Şan Zümer Suresi 77'de diyor ki, Selamun aleykum tıbtum fethuruha khalidin. O melekler der ki, Selam size. Selam. Tıktum. Tertemiz yardımız. Yani şu günahlarla dolan ortamlarımızdan tertemiz gidebildiğin zaman bunun adı imanla yaşamak oluyor. Tertemiz. Ya Rabbi temiz kalabilmek için senden yardımını diliyorum. Günahlar etrafımda çok. Okulda, iş yerinde, caddelerde, her yerden. Günahlar benim önümde çok ya Rabbi, senden sadece tertemiz kalabilmek için dua istiyorum ya Rabbi, benim, benim dualarıma icabet et, benim dualarımı kabul et ya Rabbi. Ama bunun için bazı yardımcı şeyler bizlere lazım olacak. İşte bugün de sohbetimizin genel manadaki adı da bu olacak. Bizleri sahabe gibi yapması gereken 3 madde. Kardeşler, üç maddeyi söyleyeceğim, o üç maddeyi sürekli aklınızın bir ucunda tutun. Çünkü değişik misallerle örneklerle bunu izah edeceğim için üç maddeyi sürekli tekrarlayacağız. O maddelerden birincisi Allah Azimuşşan'ı tazim etmek, Allah'ı büyük görmek, sahabeyi sahabe gibi yapan en büyük orgulardan bir tanesi bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütün devrelerine baktığımız zaman karşılaşacağımız en büyük mühim mesele bu. Allah'ı tazim etmek. Açıklayacağız. İkincisi Allah'a derin bir muhabbet beslemek. Allah'ı çok sevmek. Üçüncüsü Allah'ın bizlere emretmiş olduğu bütün emirlere, nehilere tam bir teslimiyet. Tam bir teslimiyet. İşte bu üç Şık, şık diyelim Ver de üç misali üç örnekliliği bizlere en güzel yaşayan asr-ı saadet asr-ı saadettir kardeşler esasen asr-ı saadet demek İslam'ın nurunu güzelliğini berraklığını, tertemizliğini yaşayan barındıran amel eden sorgusuz sualsiz hayatına geçiren Sorgusuz, suasız hayatına geçiren o çöl iklimlerini, çöl topraklarını, o çorak diyelim çöl topraklarını gül bahçesine çeviren bir gönül iklimi haline getiren asla ı Kiram yaşamış olduğu dönem demektir Asr-ı Saadet. Asr-ı Saadet demek kardeşler imanın, huzurun, güvenliğin, neşenin, samimiyetin, iç huzurun olduğu ve candan maldan fedakarlığın değişmeyen adresi demektir esasen asr-ı saadet demek Allah Azimuşşan'ın biz insanlığı, insanlığın hidayet bulması için Kur'an'ının inzar buyurduğu indirdiği alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselam'ın gönderildiği o şer, şerefli tertemiz bir asır demektir asr-ı saadet ne oldu orada bir grup insan geldi fakirlerde, garibanlardı. kimisi siyahiydi. kimisi faresiydi. Ama iman vardı. İnanın doğru dürüst elbiseleri yoktu. Açtırar. Açlıktan Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gelip de gözlerinin içine nasıl baktırabiliyor musunuz? Ya Resulallah sen bizlere cennete gö cennete götüren yolları göster. Biz o yoldan gideceğiz ya Resulallah. Sen yeter ki bize nasıl sağlam bir şekilde iman edebiliriz, nasıl adam olabiliriz onu göster. Tereddütsüz sana iman edeceğiz, peşinden gireceğiz dediler. Ve bu dini dağların eteklerinden alıp dağların zirvesine taşıdılar. Fakirlerdi ama o nübüvvet nurunu, o güzel ahlakı hem temsil ettiler hem de dünyaya nam saldırar. Dünyaya ahlak dersi verdiler yoksa Mekke'nin, Medine'nin ne havası var ne suyu var ki normal bildiğiniz bir atmosfer başka bir şey yok orada. ama hiçbir zaman kardeşler İslam bir memleketlere sığdıracak bir din değil bir insan İslamiyeti yaşasa Allah'ın emirlerine boyun ise zindanlarda kalsa bile orası onun için cennettir onun için bizim bu bahsetmiş olduğumuz o 3 meseleyi tam bir yadırgasak böyle var ya tam bir işselleştirsek nereye giderseniz gidin Nereye giderseniz gidin, onlar sizlerle beraber gelecek ve her zaman huzur ereceksiniz bunlardan. Dedik ya fakirlerdi, muhtaçlardı ama dinlerinden taviz vermiyorlardı. Onların içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde dolaşıp da cennete gidecek olanlar vardı. Bir kadın vardı, esmerdi. İbn-i Abbas hatta etrafındakiler diyor ki, radıyallahu Size cennetlik bir kadın göstereyim mi? Asr-ı saadetten bahsediyoruz ama. Cennetlik bir kadın göstereyim mi? Diyorlar göster. Bakın şu kadın var ya şu kadın cennetlik bir kadındır. O kadın var ya diyor Allah Resulü ve Vesselam'a geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben Sara hasfasıyım. Bazen nöbetim geliyor. Ne yapayım bana dua et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki ne dilersen sana cennet var. Dilersen sana cennet var. Dilersen dua edeyim. Allah sana şifa versin. Kadın diyor ki ey Allah'ın dur. Dua etme. Ben bu halime razıyım. Bu şekilde ben yürümeye devam ederim. Yalnız senden tek bir ricam var. Nöbetim geldiği zaman diyor yere uzanıyorum. Hani bu sahra nöbetleri geçiriyorlar ya. Üstümün başımı diyor yırtıyorum açıyorum. Hani oran buran açıldığı için dua et senden. Üstümün başımı açmasam bu hallerden. Fakir, muhtaç. Ama iffetli, ama namuslu örtüsüne sahip çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dua diyordum. İnsanların içinde yürüdüğü zaman cennette yürür gibi yürüyordu. Öyle nesillerde bunlar. Hani bu din nasıl yaşanabilir? Bunlarla. Onun için fakirlik, fukarlık, fukaralık asla bu dinde mazzef değil, bahane değil. Yani yürürken Dünya üzerinde aslında cennete doğru kana çırpan insanlar onlar. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifte buyuruyor ya innel cennete le teştaqu ilel üçe. İle Ali, Ammar, Baselman. Cennet üç kişiye özlem duyar. Cennet üç kişiye istiyatla onları bekler. Subhanallah insanın cenneti özlediğini duyduk ama cennetin insan özlediğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Üç kişi. Hazreti Ali, Hazreti Ammar, Hazreti Selman radiyallahu Bu adamlar nasıl cennete girmeyi garantilediler? Allah Resulü Aleyhisselatü diliyle, opak diliyle onlara bu müjde geldi üç maddeyle Allah'ı tazim ettiler Allah'ı çok sevdiler ve Allah'ın emirlerine teslim oldular bu şekilde yani yürüyorlardı ama aslında gözleri cennetteydi çünkü cennet onları bekliyordu onların bu seviye çıkmaları elbette iyi kardeşler koray değil yani biz bugün burada bu üç maddeyi söylüyoruz malumat noktasında aslında çok basit Üç madde, hemen not alıp eve gidebilirsin. Ama önemli olan bu malumatı beyinden kalbe geçirip azalara def etmektir, vermektir. Biz işte burada sınıfta kalıyoruz. Sadece buradaki hazırlığın değil, dünya Müslümanları bir kafalarında, beyinlerinde var olan malumatın amele dökme noktasında sıkıntı yaşıyor. Herkesin bugün bir bahanesi var. Herkesin bir bahanesi var ama. Onun için Kıyamet Suresini hatırlattık ya insan onu çok bahanecidir. Şu noktada amel edelim. Benim şöyle bir rahatsızlığım var. ve da şöyle bir durumum var da onun için amel edemiyorum. Bu an, Bunlar ne zaman bitecek? Öldüğümüz zaman bitecek işte. Bahaneciliğimiz. Ben kardeşler şöyle inanıyorum. Burada var olan Müslümanlar arasında 40 yılını bu davaya vermiş olanlar var. 20 yılını bu davaya vermiş olanlar 5 yıllık değil mi? bir yıllık, iki yıllık ama sahabeler içerisinde o üç maddeyi içselleştirip de yaşayan adamlar adamlardan biri var altı yıl imanlı bir şekilde kalmış Sa'd Muaz radıyallahu anh altı yıl iman etmiş altı yıl sonra şehit olmuş ama bu altı yılda öyle bir Müslümanlık yaşamış ki biz bu Müslümanlığı 10 yılda, 20 yılda maalesef yaşayamıyoruz, yakalayamıyoruz. Bazı günler yakalıyoruz ama şeytan bırakmıyor, ertesi gün tekrar eski halimize dönüyoruz. Altı yılda cenneti garantileyen adamlar haline gelmişler bunlar. Yani bunlar nasıl oluyor? Bunlar ne yapıyor da Allah onlara bu güzellikleri nasip ediyor? لَقَدْ اِحْتَزَّدْ عَرْشُ رَحْمَانِ بِمَوْتِ سَعْتِ Sa'd'ın ölümüyle Rahman'ın arşı titredi diyor hadis-i Bugün bizler yapmış olduğumuz bir duayla bir kağıdı bile titretemezken saat bin Muaz Rahman'ın arşını titretebiliyor. Ya Rabbi nasıl bir iman nasıl bir yaşayış ne yapmamız lazım Nerelere gitmemiz lazım ki Allah bu imanı bizlere nasip etsin. Yani ben çok güzel yaşıyorum manasında konuşmuyorum kardeşler hepimiz aynıyız aynı seviyedeyiz. Hepimizin nefisleri kalpleri hastalıktan. Ama bu tih çölünden bir kurtuluş arıyoruz. Öyle bir tihin içerisine düşmüşsüz ki İsrail yolları gibi 40 yıldır 50 yıldır yalparıyoruz sağa gidiyoruz sonra gidiyoruz ama yine başladığımız noktadayız. Bu tihden bir türlü çıkamıyoruz. sahabe yaşıyor, sahabe iman ediyor Rahman'ın arşını titretip gidiyor Sad'ın ölümüyle bir manada melekler üzülüyor dünyadan böyle bir adam gitti bir manada çok seviniyor dünyadan en kerim adam bizim yanımıza geldi diye düğün arayıyla karşılıyorlar belki saat bir Muazzam hatta sahabeler onun menaşını taşırken tabutunu diyorlar Sad'ın diyor cenazesi naaşı çok hafif bu münafıklar arasında da dalga konusu oluyor. Saadın cenazesi hafif diye. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu işittiği vakit ne diyor biliyor musunuz? Vallahi Saadın diyor, naaşını, tabutunu melekler taşıyor. Saadın cenaze namazına bütün melekler geldi. Nasıl oluyor bu? İşte bu üç maddeyim. Başka bir şey yok. Dediğim de gökten melekler dokunmadı onlara. Nefislerini aldılar havanın içerisine dövdüler. Nefislerini yendirir. Hatta bir mecliste sahabeler güzel güzel mendilleri getirmişler. Böyle ipekten mendiller yumuşak. Herkes birbirine gösteriyor. Saat bir muazla vefat etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu görüyor. Diyor ki siz diyor elinizdeki mendillere mi şaşırıyorsunuz? Vallahi saat bir maazın mendilleri bundan daha yumuşak, daha güzel cennette. cennet. El yenimin he bundan daha güzeldir, daha yumuşaktır. Siz neyin kavvasını yapıyorsunuz? Ne zaman anlayacağız? Ölünce. Ölünce melekleri gördüğümüz zaman, o üç maddeyle gittiğimiz zaman var ya kardeşler. O zaman melekler bizi karşılayacak. İnşallah. Gel ey Adem oru diyecekler. Gel. Sen bu dünyada çok sıkıntı çektin. Çok çile çektin. Şu cennete girdiğin anda, sağ adımını attığın anda kul dünyada çekmiş olduğu bütün sıkıntıyı anında unutacak. Cennete gittiği zaman bir de orada dünyanın derdini, şeyini çekmeyecek. Adımını attığın anda dünyanın sıkıntıları bitiyor artık. Ve seni o şekilde karşılayacaklar. Ve sen de döneceksin. an Alimran Al-İmran suresinde şehit olup giden, kişiler gibi Uhud'da şehit doğru gidenler gibi ne dediler? Kendilerinden sonra gelenlere korkmayın dediler. Üzülmeyin, mahzun olmayın. Sizleri cennet bekliyor. Onlar bu şekilde haber gönderdiler. Yasin suresinin 2. sayfasında geçen var ya o uzaktan gelen adam diyor ya ayet ya kerimede en uzaktan gelen adam en uzaktan gelen adam geldi, 10 dakika sonra şehit oldu, gitti. Allah onun sesini bu dünyaya duyurdu. Ne dedi? Keşke kavmin bilseydi dedi. Rabbimin bana ne kadar güzel ikramlarda bulunduğunu keşke bilseler dedi. Öldü gitti ama onun sesini Rabbimiz üzere duyurdum. Belki biz de öleceğiz gideceğiz. Allah bizim de sesimizi duyuracak. Onun için uzaktan gelen adamın kıssasını sadece sıradan bir kıssa gibi almayın kardeşler. Allah uzaklardan gelen adamlara <gülüyor> racu diyor, erkek diyor, yiğit diyor. Yakından gelmek kolay. Önemli olan diyor uzaktan geleceksin. Kolay hallerde amel etmek kolay. Önemli olan Allah'ta bir zorluk esnasında amel edeceksin. Allah uzaktan gelenlere... Rajul diyor, yiğit diyor. Yakından herkes gelir. Önemler on uzaktan. İşte öldüğümüz zaman haber göndereceğiz artık. Bir münavada olsa bize dünyaya sesimizi duyursa inanın diyeceğiz ey Müslümanlar şu maddeleri yerine getirin kurtulacaksınız. Çünkü bunları kendilerimizden söylemiyoruz. Allahu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı pratik hayatından olarak söylüyoruz kardeşler. Evet. Onun için bu üç madde kardeşler çok çok önemli, Allah biz Müslümanlara asr-ı saadettekiler gibi yaşamayı nasip etsin. Bugün buradaki bütün Müslümanlara sorsak, herkes Peygamber'in döneminde yaşamak istiyor, vallahi herkes istiyor. Herkes Bedir'e gitmek istiyor, Uhud'a inmek istiyor, Peygamber Aleyhisselam'ın sırtına taş bağladığı gibi taş bağlamak istiyor. O sıcak havalarda Tebuk gazetesine gitmek istiyor, Peygamber'e bir şey olmasın diye kendini siper etmek istiyor. Herkes istiyor. Allah ne istiyor? Allah iman istiyor. Allah yaşayış istiyor. Allah hiç kimseye bedelsiz, bedavadan bir şey vermiyor. Allah diyor önce sen kendini göster, ben de sana vereceğim diyor. Sen haramlarla karşı karşıya kaldığın zaman gözlerini kapa, ben de sana namazlarda huşu vereceğim diyor. Namaza durduğun zaman namazın bitmesini istemeyeceksin. Onu ben sana veriyorum diyecek Allah-u Teala. Ama maalesef biz Müslümanlar namaza duruyoruz. Namaz ne zaman bitecek diyoruz. Halbuki selefi salihin, Allah onlardan razı olsun. Namaz bitip de selam verdikten sonra otururlarmış, hüngür hüngür ağlarlarmış. Derlermiş ki biz Rabbimizden ayrıldık şimdi ne güzel kalplerimiz yatışıyordu, kendine geliyordu. Selam verdik, bu alçak dünyaya tekrardan geri döndük diyorlardı. Hiçbir şey Allah bedelsiz vermiyor kardeşler. Sen bir şeyler vereceksin, nefsinden feragat edeceksin. Allah da sana nefsine diyelim ve kalbine iman verecek. Onun için bizlerin bu asırda diyelim sahabe gibi yaşamamızın en temel noktaları Allah'ı tazim etmek kardeşler. Allah'ı derinden sevmek Allah'a teslim olmak Allah'ı tazim etmek Allah'ı kalpte büyük görmek O'nun şanını şerefini Yüce tutmak Allah'ın emirlerini diğerlerinin emrine Üstün tutmak Yani bir yerde patron emri var Bir yerde Allah'ın emri var Eğer sen patron emrini tercih edersen Bu Allah'ı tazim etmek Değil kardeşler Dedik ya Allah'ın emrini yerine getirmek, Allah'ın şanını yüceltmek. Zorluk esnasında. Mesela sabah namazında. Allah diyor ki, hadi bakalım ben seni göreceğim. Allah'ı tazim ettiğini, Allah'ı kalbinden ne kadar içselleştirdiğinin en büyük ispatıdır diyecek sana sabah namazı. Kaldır bakalım kafandan 2-3 kiloluk yorganı. At bakalım. Attığın zaman Allah diyor tamam. Oldu. Şimdi. Yani olmaz mı yani sabah namazına kalkmazsak? Hayır. Allah öyle istiyor. O zorluktan senin imanını görmek istiyor. Allah'a nasıl tazim ettiğini görmek istiyor. Zaten iman da zorlu esnalarda ortaya çıkmaz mı? Siz 13 yıllık Mekke hayatında hiç münafık gördünüz mü? Hiç kitaplarda tarihte karşılaştınız mı? 13 yıl boyunca bir tane münafık bile yoktu kardeşler. Medine'de sürüsüne göre Dolur. Çünkü iman zor esnalarda ortaya çıkar. Sahabede olduğu gibi. Medine Korallık döneminde münafıklar ortaya çıkmıştı. Zorluk gördükleri zaman hemen kaçıyorlardı. Kardeşler o halde Allah'ı tazim etmek biz Müslümanların وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللّٰهُ فَاِنَّهَا تَقْوَى الْخُلُوبُ Allah'ı tazim etmek, Allah'ı büyük görmek kalpte o diyor kalplerin takvasıdır işte. Nerelerden? Mesela bir film seyrediyorsun. Çok da güzel bir yerindesin. Orada İslam diniyle arahal bir darar geçmişler. Allah'ın dilini küçük görmüşler. Allah diyor burada göreceğim işte sen Allah tazim etti. Hadi bakalım kanalı değiştiriyor musun değiştirmiyor musun? Değiştirirsen tamam Allah'ı tazim ediyorsun. Ama değiştirmiyorsan, bir şey olmaz diyorsan tamam. ki tazim etmiyorsun. ve da Allah'ın haramlarıyla alakalı olan bir şey karşına geldi. Gözünü çevirdiğin anda tamam sen Allah'ı tazim ediyorsun. Çünkü Allah'ın en küçük haramını tazim eden, büyük gören adam Allah'ı da büyük görür. İşte kardeşler buralarda nedir? Allah'a tazim etme meselesi gündeme geliyor. Bizim ecdadımız Allah kendilerinden razı olsun. Allah ismi Sırf yerlerde gezmesin diye Allahı Elif bir de H harfiyle yazarlamış. Yani Normal okunuşta Ah diye kelime çıkmış. Elif H. Sırf o kelime yerlerde dolaşmasın sağda solda olmasın diye Elif ve H harfleriyle Allah'a belirtilermiş ki bu yerlere düşmesin. Bu bir tazim örneği. Bizde o var mı? Bizde besmeleler çöplerde yazıyor. Maalesef. Evet, birinci madde Allah'ı tam manasıyla tazim etmek. İkincisi, Allah'a derin bir muhabbet. Derin bir muhabbet. Ama dünyadaki gibi değil. Dünyada birini sevdiğiniz gibi değil. Dünyada sevdikleriniz, inanın sadece Allah'ı sevmede bir basamaktır. İnsan sadece dünyadaki sevdikleriyle kıyas yapabilir. Hani şu an gençlerde olan bir özelliği söyleyeyim. Mesela gece saat 3'te dese kalkması mesela mesajdaş benim desen. Vallahi gece 3'te kalkırım mesajdaş değil mi? Sabahlara kadar yatmayıp konuşmak istesen, hani bu dünyevi sevgili, sevgili olma noktasında sabah kadar konuşuyor. Bu sadece bir basamaktır. Allah seni gece çağırıyor, gitmiyorsun. Sabaha kadar gel namaz kıl, kılmıyorsun. Bu Allah'ı sevmek değil işte kardeşler. Dünya, dünyevi sevgi değil, dünyevi sevgiden çok çok öten, kalpte duyulan derin bir muhabbet ile Allah'ı sevmemiz gerekiyor. Onun için diyor ya allah Teala وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشْرَدُّ حُبَّنْ Müminlerde olan Allah muhabbeti daha derindir. Onların kalplerinin köklerine kadar kök sarmıştır o sevgi. Yusuf Ahmedani Rahimahullah Rütbetül Hayat adlı kitabında sevgiyi çok güzel bir şekilde tarif ediyor bizlere. Bu örneği dinlerseniz kardeşler çok güzel bir şekilde anlayacaksınız ki dünyevi sevgiler boş. Yusuf Hema'den Rahim Allah diyor ki mahlukatı sevince insanda bunama ve delilik zuhur eder. Siz dünyada birini seversiniz. Onu sevdiğinizden dolayı bu sefer başlarsınız düşünmeye dertler sizi bırakmaz. En sonunda diyor bunarsınız, delilirsiniz. Oysa diyor Allah'a muhabbet duyunca gönle firaset verilir, muhabbet verilir, Allah verilir. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse o kadar ne diyelim Feraset artar. O derece Allah'ı bilmesi artar, o derece iman artar. Hakikatte Allah sevgisinden başkası uygun değil. Çünkü şeytanın yorunda ancak diyor, dikenler vardır. çerçökten başka bir şey yoktur. Allah'ın yorunda ise laleler vardır, nefisler vardır. Onun için Müslümanlar sevdiklerini yalnızca Allah rızası için sevmeli. Niçin sevecekler? Allah için. Ama Allah'ı her şeyden daha fazla sevecekler. Enes'in Marik Rahî radiyallahu anh diyor ki Biz Allah Resulü ve vesselamla birlikte Bir yolculuktaydı. Allah Resulü devenin üzerindeydi. Yağmur yağdı. Yağmur yağdığında Şöyle sırtını açtı. Yağmur onun diyor. Sırtına değdi. Sordum ey Allah'ın Resulü. Niçin böyle yapıyorsun? Şöyle söyledi. Bu diyor. Bunun diyor. Rabbi ile olan münasebeti daha şu an yeni, taze. Onun için istedim ki diyor vücuduma değilsin. Allah Resulü'nün Allah'ı ne kadar çok sevdiğini farkına varabiliyor musunuz? Allah'tan gelen bir şeyi ne kadar çok seviyor. Ondan geldi bu rahmettir. üstünde geç ad-i şerif. Sırtını açıyor, onu temas etmesini istiyor. Bunun Rabbi ile olan münasebeti şu an daha yeni, daha sıcak, taze. Onun için de sırtıma değmesini istedim onun için vefat ettiğinde dedi ya Refika Arâ'yı istiyorum. En yüce dostu istiyorum dedi. Onun için Müslümanların sevmesi kardeşler Allah için olacak ama severken de Allah'tan başka kimseyi daha fazla sevmeyeceğiz. Kese seversek zaten bu da şirk olur. Üçüncü maddemiz kardeşler teslimiyet. Müslümanların sınıfta kalmış olduğu bir meseledir teslimiyet. Nasıl teslimiyet? Nefsine ağır gelse de teslimiyet. Canın hoş görmese de teslimiyet. Belki yerlerde sürmeni gerektirecek. Ona göre teslimite getireceksin. Belki seni aç bırakacak teslimiyet. Allah senden bunu istiyor. Verilmiş olduğun bütün emirlere tam manasıyla teslim olacak mısın, olmayacak mısın? Boyun bükecek misin, misin? Onu sen de test etmelisin. Niçin Hazreti Ömer'e vakav demişler duran adam? Çünkü bir ayetle karşılaştığından kendi durumuyla ters düşen bir ayet hemen duruyor ayete tabi oluyor. O öyle. Yani bir yerde kadın geliyor ona bir ayet söyleyecek. Kadın olmasına rağmen, o ayetin karşısında sessiz bir şekilde duracak. Kıtlık dönemi olmuş, mehirleri biraz sınırlamış. Kadınlara verilenebilirliği için mehir var ya, sınırlamış. ayet kerimede, develer yükü develer yükü altındı isteseler, verilmiyor Allah-u kadınlar için. Ama kıtlık dönemi olduğundan dolayı, insanlarda para yok, pul yok, kadınlar da bunu kullandığını çok iyi bildiği için sınırlamaya gidiyor. Kadın da geliyor Hazreti Ömer'e diyor ki Ey Ömer senin yapmış olduğun bu, ayeti, bu iş Ayet-i Kerime'ye terstir deyince Hazreti Ömer direkt duruyor tamam diyor vazgeçti. Çünkü bu mehir meselesi gerçekten ciddi olan meselelerden bir tanesi. Mesela biz bir nikah kıymaya gitmiştik. Nikah kıyarken yani çocuğun mesleğini biliyorum kız tutturdu dedi bir kere altın istiyorum dedi. Yani ya ben şaşırdım dedim bir kilo altın olmaz yani. Dedi olur. Hatta döndü erkeğe, sen bana demedin bir kilo altın vereceğim, ben bir kilo altın istiyorum, bir kilo altın olmadan bu nikah kıyılamaz dedim. Tutturdu böyle. da baktım kızardı bozardı filan, yani kızım böyle babalar da arka tarafta duruyor, yani adam bir şey diyemiyor, gariban böyle sustu kaldı. Dedim doğru değil bak. Dedi ya sen ki ben veririm dedi. dedim. Dedim mesela nasıl vereceksin? Veremezsin. Mesleğini biliyorum çünkü. Dedim olmaz. Or olmaz, en son 100 gram'a bağladık bu işin. <gülüyor> Dediğim, yani olmaz öyle. Şimdi bir kilo altın şey değil. En son anlatma anlatına 100 grama gidiyoruz, 100 gramda kalsın sabitleyelim. Hazreti Ömer de böyle hani denk gelince ayet-i kerime durmuş bir yandan. Çünkü ayet-i kerimen üzerine söz söyleme Hazreti Ömer'in Müslümanlığına yakışmamış. Şey. O dururdu. Evet bizlerin de teslimiyeti kardeşler bu şekilde olması lazım. Nasıl? Saman çöpü gibi. Rüzgar eser o saman çöpü ne yapar? Alır onu götürür. Allah'ın emirleri ve nehileri de böyle olması lazım bizden. Bizleri alacak götürecek. Eğer alıp götürürse zaten o teslimiyet tam bir teslimiyettir. Ama Allah Allah'ın her emrine karşı dik durursanız bu teslimiyet olmaz. Bu sahabe gibi yaşantı da olmaz kardeşler. Bu üç emir sahabeyi sahabe yapan temmik yetkendir. Onun için en vahşi insanlardan en kerim insanlara döndürür. Katı kalpli, sert tabiatta idiler ama gönlü ve gözleri yaşlı olan insanlar haline geldiler. Önceden hiçbir şeylerde, sonra her şey oldular. Hani Hazreti Ömer örnek verdik ya, Hazreti Ömer Müslümanlığı gibi. Yani bakıyorsunuz İslam öncesi katı, sert, Tabiatlı bir Ömer, İslam'dan sonra bakıyorsunuz, gözü gönlü yaşlı bir Ömer. Hatta alimler diyor ki o kadar çok ağlardı ki gözlerinde iki tane çizgi belirmişti ağlamaktan. Yanaklarından iki çizgi meydana gelmiş, çok ağlamaktan. Öyle bir Ömer. Dicle'nin kenarında dolaşan diyor koyun sürüsünden bir tanesi düşse, Ey Ömer, Allah sana nasıl azab eder, farkında mısın deyip de bunun hesabını gören bir adam Medine'de. Öldüğü zaman Evmer Allaha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, seni cennetle müjdeledi dediğinde ne cenneti diyor? Ben diyor Allah benim günahlarımı affetsin diyor, ben sahabalarımın peşinde değilim diyor. Allah yeter ki benim günahlarımı affetsin. Öldüğü zaman da mütevazı bir şekilde diyor ki benim yanağımı yere koyun. Allah beni öyle görsün. Kariban, fakir görsün beni. Böyle bir emer. Abdurrahim Mesud'a bakıyorsunuz, o da aynı şekilde, zayıf, aynı bizde derler, çelimsiz derler, çok zayıf bir sahibim. Rüzgar estiğinde ağaçlara tutunulmuş değil, rüzgar onu alıp götürmesin Ama o kadar zayıf olmasına rağmen, Allah'ın emirlerine karşı öyle bir tavır takınıyor ki, aynı o zaman çöp dedik ya, öyle. Abdurrahim Mesud diyor ki, Rabbim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da o kadar güzel hasletler bize geçti ki Diyor Yemeklerimiz diyor Evlerdeki tencerelerimiz diyor Allah'ı zikrederdi Biz de o zikirleri diyor işitirdik Bu sözü anlayabiliyor musunuz? İnsanın yemeği zikreder mi? Adamın evinde duran boş tenceresi zikreder mi? Alimler diyor ki Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah Bu şekilde zikir getirirlerdi diyor. Hatta elimize çakıl taşlarını alırdık diyor, toplardık. Onların bile Allah'ı zikrettiklerini biz işitirdik diyor. Bugün böyle durumlarla karşı karşıya kalan var mı? Gelen var mı? Demek ki biz bitmişiz kardeşler, tükenmişiz. Bunu gösteriyor. Onlar imanda o derece ötelere gitmişler ki taşların bile zikrettiğini iştebiliyorlar. Duyabiliyorlar. Biz ispahlı alemdeyiz. Allah biz de affeylesin. Onun için küfeye geldi de burada küfe üniversitesini kurdu ya en büyük alimlerden, en büyük bilgelerden Ebu Hanife Rahimah Allah oradan yetişti ya. Yani siz nasılsanız sizden sonra gelenler de kardeşler bu sünnetullah gereği size benzeyebiliyor. Bir adam salihse ondan sonra gelen çocukları da salih olabilir ama belli bir nesil sonra kesilebilir. Bir adam firavun gibi zalimdir. Allah birkaç nesil sonra onun neslinden alim birini çıkartabilir. Aliminden de zalimini çıkartabilir Allah. Ama o sahabelerin neslinden çıkanlar genelde bakıyorsunuz aynı tarz, aynı tarz aynı giden insanlar. Ebu Hanife bir gün rahimallah Allah mecusu birine bunu anlatayım üreyin inşallah. Mecusu birine bir mal veriyor. Malın alacağı, paranın yerim günü geliyor. Günü geldiği zaman mecusunun evinin oraya gidiyor. O anda bir pisliğe basıyor. Kapıyı çalacakken o pisliği ayağından germart atmak için ayağını sallıyor. O anda pislik gidiyor mecusunun duvarına yapışıyor. Duvarına yapışınca bu sefer Ebu Hanife düşünüyor. Şimdi diyor, böyle bıraksak Mecusun evi çok kirli görünecek, pis görünecek. Kazmaya çalışsa, çamur duvar gelecek yani belli, Duvar yerinden sökülüp atılacak. Ne yaparım, ne derken kapıyı çalıyor. Hizmetçiye düşürüyor, efendim e çağırır mısın? Mecusu geliyor. Hemen eline birbirine bağırıyor, diyor efendim kusura bakmayın, paranın da günü geldi filan. Ebu Hanife şimdi bırak parayı sen, dur. Şu duvarına pislik bulaştırdık da diyor, bunu nasıl temizleyeceğiz, onun hesabını ver? Meşhur diyor ki: Ey imam önce dur da ben kalbimi temizleyeyim diyor. la ve Önce kalbimi temizleyeyim sonra duvarı temizleyeyim diyor. Oradan iman ediyor. Yani sen İslamiyeti yaşarsan, üç maddeyi yerine getirirsen senin etrafındakilere de Allah hidayetler nasip edecek, ıstıflar nasip edecek, onlar nasıl yaşamışsa hep beraber bir güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Rabbim bu üç maddeyi hayli bir şekilde yaşayan kullarından bizler eylesin inşallah. Allah'ı her alanda tazim eden, Allah'ı çok seven ve Allah'ın emirlerine tam manasıyla boyun büküp teslim olan kullarından bizler eylesin inşallah. Rabbim meclislerimizi, mekanlarımızı bereketlendirsin. Rabbim buralara kadar gelip de eli boş dönenlerden, gönlü boş dönenlerden eylemesin bizler inşallah. Hecilerimizi kat kat versin. Rabbim bizleri çok sevsin. Dünyada sevmiş olduğu kullarına refik dost eylesin bizleri. İnşallah.